Muhammed Rahim Sûre suresi Belâs Sûresi, Mekkeye Tünâşuna Aya, Mekke'de nazil olmuştur ve 20 ayettir. La buradaki la zâiddir, yani fazladandır, amil değil, yani olumsuzluk manası vermiyor. La burada yine dikkat etmek için bak, dur, dikkat, uyarı, hatırlatma gibi manalardan. Oximur bir haz elbete, bu beldeye yemin olsun, yemin ederim. O beldelere Mekkete, o Bende olan Mekke'ye yemin olsun, kasem olsun. Ve ente ya Muhammed haylun. Ey Muhammed sen de halalun. Orada yaşıyorsun bir hazen belen. Bu bende de. Yani bi en yehille leke fetukadifi. Ve kat Allahu Sen de o Mekke'de ey Muhammed yaşıyorsun. Sen de o o seninle mukatele edip savaşanlarla sen de böylece savaşmış oldun. Allah ne yaptı? O fetih gününde, Mekke'nin Fetih gününde vaadini de, sözünü de Allah gerçekleştirmiş oldu. Fe cummu bu cümle yeter aldım beynen muksene bihi ve ma utfi aleyhi. İtiraz demek Ara cümle demektir. Bu cümle bir ara cümle. Bu bir giriş cümlesi. Yani önce o be, emin belde olan Mekke'nin Mekke'ye yemin ediyor kutsallığından dolayı. Efendimizin oradaki yaşayışını haber veriyor. Hellon bu mahalle diyoruz ya aynı kökten gelmiş oluyor. Sen de ey Habibim orada yaşıyorsun o Mekke'de. He. Ona yemin olsun o beldeye. Daha neye? Ve validin Doğdurana yani babaya o babadan kasıp ey Ademe, Ademe yemin olsun daha ve Ma'velede o Adem'den doğana yani çocuğuna Ademe ve çocuğuna veya babaya ve evladına yemin olsun ki eğer yani zürriyet o evladından kasıp onun zürriyetine yemin olsun ki buradaki ma ma buradaki ma bir mana min min manasına yani o babadan doğana yani çocuğuna babaya ve çocuğuna veya genel ifadeyle ademe ve onun zürriyetine yemin olsun ki. He. işte asıl ondan sonra işte bu girizgah bölümünden ara cümle dediğimiz bu cümle girişinden sonra asıl vurgulanması gerekeni Rabbimiz şöyle vurguluyor. Lakat <gülüyor> halak bildiğiniz gibi kat olsun lakat olsun inne olsun bunların tahkik edatı güç ve kuvveti bildiriyor. Muhakkak ve elbette ki gerçekten Halatla insanı, ay cinse, Muhakkak ki biz insan cinsini yarattık. Nasıl? Fiik edin. Birçok meşakkat, zorluklar içerisinde hakikaten değil mi anasının karnında 9 ay gün, 9 ay 10 gün evrille, çevrille, dönüştürle, büştürle o insan yaratılıyor. Birçok aşamalardan geçerek, müşkülat ve zorluk içerisinde biz o insanı yarattık. He. Fi kebedin, ha ve şiddetin yükbidur, mesabe dünya bir şedaidur ahirete ve önünde ne var? Dünyanın musibetleri var. Dünyada babasının çiftliği gibi değil yani. Sıkın musibetler var. Daha ve şedaidur ahirete. Ahiretin şiddetli durumları içerisinde birçok noktada evire, çevir'e biz on insanı yarattık. Birçok aşamalar var altta da gelecek. Zorluklar var, aşamalar var, müşkilatlar var. Öyle vaziyetler içerisinde biz insanı yarattık. Evet. E yazunlu, şöyle ehsebu zanneder mi? Yani, E insanı, insanı kaviyyü Kureyş'in yani o Kureyş'in güçlü kuvvetli insanları zanneder mi? Mesela kim? ve ebul eşer bin kelde, bir kuvveti. Hani Mekke'nin bazıları işte malıdır, gücüdür, soyudur. Onlarla övünürler. Orada da aynı şekilde ebul eşen bin Kel'de. O da güç ve kuvvetiyle beraber. Acaba o güçlü kuvvetli olduğunu mu kendisini zanneder? Ne olaraktan? En. Buradaki en'nin aslı mukhafifetün minethekile. Aslı en nedir? En neden dönüştürülmüş? En olaraktan. O ismaha mahsufun. Çünkü Enne'nin ismini nasip ediyor, haberini ref ediyordu. Haberini ref etmiş oluyordu. Burada onun içindir ki burada ismi mahsuf oluyor. Yani şu anlama. Ennehu. He, ennehu o zanneder mi? Yani Ebu'l-Eşel bin Kel'de. O zanneder mi? Neyi zanneder mi? Şunu. Enne'n yahdire aleyhi ahad. Hiçbir kimse kendisinin üzerinde bir güç sahibi olmayacağını mı zanneder? O hiçbir kimseden tasın. Vallahu kaderun Oysa Allah ona gücü yeter. Allah ona güç getiricidir. O zanneder ki hiçbir hiçbir kimsenin gücü bana yetmez. Hiçbir kimse bana gücü yetmez. Ve yekulu o kabalığını bırakıp bir de şunu der. malen malelveda. O ala adem adavet adav Muhammed. Muhammed'e düşmanlık yapılsın diye, ula ben ne kadar mal sarf etmişim biliyor musun? Sırf Muhammed'e düşmanlık yapılsın diye çokça mal harcadım bu uğurda der, bunu da der. Kesiren bağdu ala bağdu. Birçok kimselere, bazısına bazısına birçok kimselere çokça mal üzerine mal verdim, harcadım. Muhammed'e düşmanlık yapılsın diye. Eyahse bu, zanneder mi ki eyyali enne bu manasına? O kişi Eşet bin Keldi, Ebu Eşet bin Keldi zanneder mi ki Lem yara hu onu hiçbir kimse görmeyecek. Yani hiçbir kimsenin kendisini görmeyeceğini mi zanneder? Hı, neyde fima al-fatahu feyale mukader Allah Allah alim bil kudre bil kudrati bil kudreti ve enu leysa mimma yeksurbi ve mujazi Ala leysi giye. Yani demek ki Cenabatu Kudreti kudretiyle ne yapar? Kim ne yapmışsa infak etmesi konusunda, verip vermemesi konusunda Allah her şeyi bilendir. Kimin az yapacağını, kimin çok yapacağını iyilik yaptığında fazlasıyla, kötülük yaptığında da aynen o fiilinin karşılığını verecek olandır Allah. Evet, bir, bunu bilmez mi? Ki onu kimse görmüyor mu zanneder? Allah böylece herkesi görür, iyilik veya kötülük neyse karşılığında verir. Elen necal... ''Yapamayız mı?'' ''İstifamun takririyun ceallâ'' ''Yani oysa biz yaptık.'' ''Yapmaz mıyız, kılmaz mıyız?'' ''Yani yaptık manasına.'' ''Ney lehu'' ''O insan için aileyin'' ''Biz ona iki göz vermedik mi?'' ''Ve lisanen ve şefeteyn'' ''Ve bir dil, bir dil, iki de dudak vermedik mi?'' ''Demek ki elem necal'' ''Hakikaten çok ibretli'' ''Yani karşıdakinin şikayetini, itirazını, her şeyini burada kesiyor.'' Yani tamam da sen kendine masum gösteriyorsun ama biz sana iki göz vermedik mi? Yani iki tane gözün yok mu? Affedersin kör müsün yani? Ve biz sana ne şefeteyim? Dilin yok mu sen? Hakkı söylemeye? Ve şefeteyim ve sana dudak vermedik mi? Ve edeyleme cideyim. Bununla da kalmadı. Biz sana iki de yol göstermedik mi? Yani be yenna açıkladık. Yani iki tane yol gösterdikten kasıt. İki tane yolu gösterip O yolların hangisinin hangisinin batıl olduğunu biz sana açıklamadık mı? Yani lehu beyennalev tariqil hayr ve şerri. Hayır ve şer yollarını biz sana beyan etmedik mi? Fela, yani fehla haydi felehtahamel akabe. Felehtahamel akabe. O sarp olan yokuşu akabe yokuş demektir. O sarp olan yokuşu Aşamadı. Haydi aş bakalım. O sarp olan o yokuşu aş. Yani cawezaha onu geçemedi. O sarp olan yokuşu aşamadı, geçemedi. Peki vema edrake, yani vema sana bildiren nedir, neyi bel akabe? O akabe nedir? O sarp olan o yokuş var ya. Onun ne olduğunu sen bilir misin? Onu sana bildiren şey nedir? Onun hakkında senin bir bilgin var mı? elle oti ihtemaha tazimul şanehi burada niye burada söylemiş bir daha bunu söylüyor durumun ve vaziyetin büyüklüğünü ifade etmek için dehşetini ve korkunçluğunu ağırlığını yükümlülüğünü ifade etmek için ve cümleti genel olaraktan cümle ihtiradun ara cümledir yani Cenab-ı Hak bazen konuları açıklar araya bir cümle koyar, adeta bir nefes aldırır, dikkatleri toplamaya vesile olur, ondan sonra yine ana konuya girmiş olur. Ve وَبَجَّنَ سَبُبُ جَوَازَهَا بِقَوْلِ Ha peki, o akabe var ya, o sarp yokuş, aşılması gereken yokuş, o nedir biliyor musunuz? Onun bedeli, karşılığı, فَكُّ rakabetin, Rakabe köle demektir. Bir köle azat etmek. مِنَ الرَّبِّ بِالْاَعْتَكَهَا Bir köleyi azat etmektir. Yani, o sark olan yokuşun aşılmasındaki düşünürüz. Yani ahiret yokuşlarını çıkıyorsun. Dünya yokuşlarını çıkıyorsun. O yokuştaki yükün hafifletilebilmesi için bir hayrın yapılması lazım. İşte o hayırdan birisi de köle azat etmektir. Fekü rakabetin. Aynı zamanda gelbi el a'taka ev it'amun fî yevmin zîmeshava meca'atin. Aç olan bir kimseyi yedirmektir fi bir günde evyet amel veya yedirmektir fi bir günde bir gün olaraktan kimi zihir meshabetin yani mecaretin zulm kökünden geliyor aç olan bir kimseyi yedirmektir yani köle azade edeceksin aç kimseyi doyuracaksın daha yetim en za makrabetin yak bir yakını yakın olan Kişiyi yani yetimi aynı zamanda ne yapacaksın? Yedireceksin. Yetime de gözetmiş olacaksın. Ev miskinen zâmedrebe veya yani bir miskin ne sahibi? Ha, doyurulması gereken. Eyyâli rüsûf-i bitturâbi li fakriyi. Öyle ki fakirliğinden dolayı toprakta sürünüyor, yerde sürünüyor bedel ve yününün çanı, fiyakde rakbələ Yani bir derece onu ifade etmiş oluyor. Doyurulması gereken, doyurulması gereken bir miskini de, yani bir miskini, yani hem anne babası olmayan hiçbir şeyi olmayan kimseyi de yedirip içirmektir. ve sonra kane minelzina amelı. Atfun ala ihtahame, buradaki ihtahameye bu kâne atfedilmiş oluyor. Thumme li tertibi zikri vel mâne, kâne vaktul ihtiham. İşte bu zor vakitte, sarf yokuşu çıkma anında, çıkma anında, öyle bir vaziyette. Minel de kâne, thumme kâne minel lezîne âmelû. İşte böyle bir korkunç, zorlu durumda Allah'a iman ederler Ve <gülüyor> teva saûl, evsâ bâdûn bâdâ. Bazısının bazısına tavsiye etmesi. Neyi? Bir sabrı, Bazısının bazısına sabrı tavsiye edenler e'ale taati ve anil masiyeti iyiliği yapmakta sabredecek, iyiliği sürdürme konusunda kötülüğü yapmaktan da alıkoyacak. Kötülük geliyor, onu işlememekte sabır gösterecek. İyiliği yapacak, o iyiliği sürdürmede sabır gösterecek. İşte bunu birbirine tavsiye etmiş olanlar. Daha neyi? Betwasa ve bir merhaba, al rahmetu Allah'ın yarattıklarına karşı merhamet etmeyi birbirine tavsiye edenler var ya. İşte onlar uladike, al mefsufunu bir hazi sıfatı Bütün bu sıfatlarla vasıflandırılmış, bu özelliklere sahip olan bu insanlar var ya. İşte cevap geldi. İşte eshabul meymene. Meymen e sağ demektir. Sağ sahipleri kabataslak bazıları maalde sağcılar diye de ifade edilebilir ama buradan asıl kasıt amel defterleri sağından verilenler utiye kitabe bu, yemini ve utiye kitabehu bi maliye, fakrahu kitabiye Cenab-ı Hak ahirette amel defterleri sağından verilenler, amel defterleri soldan verilenler sağdan verilenler cennete soldan verilenler cehenneme bunun üzerine verildikten sonra Allah onlara diyecek ki fakrahu kitabiye hadi kitabınızı okuyun ve insanlar kitaplarını, dosyalarını, çiftlerini, flaşlarını, harf disklerini açık okuyacak, görecek, bakacak ve şunu diyecekler: Allah Allah, hiçbir şey eksik bırakılmamış, her şeyde yazılmış. Aman Allah'ım, her şey yazılmış, hiçbir şey eksik kalmamış diye hayretlerini ifade edilecek. İşte onlar amel defterleri sağından verilen sağ yolun sahipleridirler. Ama. Yani el-yemin, meymenetten kasıt, yemin. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُواۜ Ama inkar edenler neyi? Bir ayatına. Ayetlerimizi inkar edenler var ya, işte onlar اَسْحَابُ الْمَشْعَمَةِ اَشْشِمَال Amel defterleri solundan verilen sol yolun sahipleri. Cehenneme gidecek olan sol yolun sahipleridir onlar. Onunla beraber o sol yolun sahipleri cehenneme gidecekler için ne vardır biliyor musunuz? Aleyhim Nârû Musa'da bil hemzeti berwâbi bederün mutbakatun. Yani mutbak üst tabak gibi üzeri kapatılmış bir ateş vardır onlar üzerinde. Hani üzerleri tamamen kapatılmış, hiç bir taraftan bir serinlik de gelmiyor. Tabak gibi üzerleri kapatılmış olan etrafı tamamen kapatılmış, üzerleri tamamen kapatılmış bir ateş vardır onlar için. Yani o korkunç hasin durumu Cenab-ı Hak ifade ediyor. Rabb'u muhafaza etsin. Hakikaten. Evet. Bu soru ne böyle?